İyi akşamlar, iyi günler. Ben Cahit. Bu akşam Skype bağlantımızı kurduk ve karşıda Adevufla Ankara'da kendisi, Adevufla hoş bir sohbet gerçekleştirmek niyetindeyiz. Ve bu konuşmayı da podcast olarak internetten yayınlamayı düşünüyoruz. Ve sohbete biraz bodostoma dalmak istiyorum. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın Cahit? Ben de iyiyim. Ankara'da havalar nasıl? Gündem yoğun. Sen de Ankara gündemini takip ettiğini biliyorum. Bize önce böyle bir neler anlatırsın? Bir seni dinleyelim istedim. Kendim şey gibi hissettim. CNN Türkiye'ye bağlanıyorsunuz gibi hissettim. Anka evet, evet Cahil, şimdi sana Ankara'dan bağlantısın diyecektim. Bunu demeyeceğim. Bu klasik tuzağa düşmeyelim. Şimdi biraz önce Mehmet Ali Aydınlar bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamayı, mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın bugün yaptığı açıklamada işte diğer Kornu'nun temelde yalan söylediği... Bir açıklamayı hatırlayalım mı? O zaman ne, ne demiş? Zaten NTV Spor'da ben, benim önümde açık. Ee, ne demiş? Türkiye Futbol Federasyonu yanıtlıyor. Ama Yanıtma. nihayet dedi, dediği başlıkları biliyoruz işte. Aha, Üç tane aha. temelde başlıklar, bir tanesi PR Kornu. Yu. Yalan söyledi, ikinci su yapı kamuoyunu yanıtlıyor. Üç medyada yer alan e, gelişmelere ilişkin açıklamalar da gerçeği yansıtmıyor. Bunu çeşitli cümlelerde uzun bir şekilde Mehmet Ali Aydınlar anlattı. Zaten kendisinde bir uç bir var. En kolay şey bile kendisinden, e, kendisinin ağzında çok uzayabiliyor. Şimdi bu açıklamayı gene Ağustos ayında yaptığı bu sene, birkaç ay önce yaptığı açıklamayla karşılaştıysan şöyle bir fark görüyorsun. Ağustos ayında Mehmet Ali Aydınlar şunu diyordu. UEFA bizden, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elbemizi istedi. E, Türk futbolu korumak için biz bunu yaptık. Ve nihayetle dedik ki eğer bunun sonucunda bir e, tazminat ödenmesi durumu ortaya çıkarsa bunu UEFA ödeyecektir. Şimdi bugün bu açıklamayla 180 derece ters bir açıklama yaptık. Şimdi eğer gerçekten de ortada bir hukuksuzluk varsa ve bunun tadminatını UEFA ödeyecekse... Mehmet Ali bu kadar heyecanlı bir açıklama yapmasının temel sebebi ne? Bu soruyu herkesin sorması lazım. Neden Mehmet Ali Aydınlar bu konuyu bu kadar kişiselleştirerek, UEFA'yla suçlayarak e, cevaplandırıyor karşılığı? Mesele şu çünkü, madem eğer ortada hukuksuzluk var, bunun bedelini UEFA ödeyecek, eğer hukuksuzluk yoksa da zaten yok. Neden TFF işi bu kadar kişiselleştiriyor? Çünkü TFF bu sürecin bir parçası. Muhtemelen hem UEFA'ya hem e, Fenerbahçe'ye hem de Türk kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapan süreci yöneteme bizzat bir kurum, Türkiye Futbol Federasyonu bizzat kendisi. Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Evet. TFF bu süreç başladığından beri 3 Temmuz'dan beri yaptığı bütün açıklamalar herhangi bir sıkıntı, masumiyet karinesinden bahsediyorsunuz Mehmet arkasına arkadaşlarını alarak yaptığı o büyük evet. açıklamayı, e, ligin normal şekilde devam edeceğini, kisim ceza vermeyeceğini, işte hukukun belirli kuralları olduğundan bahsetti. Ondan sonra hemen Benahçin Şampiyonlar Ligi'nden e, menini ortaya çıkardı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı menini aldı. Ve sonra dedi ki, ben bu kararı almadım. UEFA aldı. Ama UEFA internet sitesinde o gün de söylemiştik ki, TFF'nin aldığı bu karar üzerine biz Trabzonsporu şampiyonları yine dahil ediyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Burada TSS süreci yönetemiyor. Sürece orası kesin. Değil. Evet orası kesin. Şey yok. Bilmiyor ve bu konuda bir stratejisi yok. Dolayısıyla gelen özellikle medya ve temelde de siyasetten kaynaklanan fazlikler altında e, Türkiye Futbol Federasyonu gemiyi yürütmeye çalışıyor. Gemiyi de sürekli batırdılar. Yani bu Hı. üçüncü oldu. Şimdi göreceğiz. Bu da bunun üzerine bir açıklama yapacak. Tam tersine şu gün, şu gün, şu gün, şu gün şöyle de, dendi diyecek. Biz de bu karnavalı izleme devam edeceğiz. Peki bu karnaval ne olacak? Yani nereye gidiyor bu karnaval? Şuraya gidiyor. Da, Kasta yürüyen bir dava var. Yani uluslararası bir mahkemesinde yürüyen bir dava var. Fenerbahçe bu defa bir dava açtı. Dedi ki sen benim hakkımı hukuksuz diye elim ben aldım. Evet. Gel bunun tadını öde. Öyle. TFF'de UEFA'de şimdi diyorlar ki vallahi ben almadım TFF aldı TFF'de diyor ki vallahi ben almadım UEFA aldı. Yani şimdi iki taraftan biri susuyorlar. kesin olarak yalan söylüyor öyle değil mi? E bu en azından hukukken i̇ki yani taraftan, hukukken baktı bir, bir hukukçu olarak baktığında bu davanın gidişatı önüne gelmiş olsa e, iki taraftan birinin en az ben, kesin olarak yalan söylediği ortaya çıkabilir mi böyle bir sonuç ortaya varabilir mi? Vallahi ben i̇ki şimdi taraftan. sana doğru söyleyeyim. şu anda pozisyon olarak en güçlü olan iki kurum var bu üçlü içerisinde bir tane Fenerbahçe. Çünkü Hı. hakkı elimden alınmıyor. İkincisi yani. UEFA. Fenerbahçe evet. yani, haklıdır. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden e, katılım hakkının elimden alınması için daha önce Kasım kararlarında da sabitleşen, uluslararası hukukun da temel kaidele olan hiçbir kaide e, göz önüne alınmıyor. Bütün bu kaideler ortadan kaldırıldıktan sonra. Peki şey, bir şey sorabilir miyim? Hakkı benim karar vermek daha soruşturma sürecinin devam ettiği de savunma hakkının bile kullanılmamış olmasıdır. Bu tip temel hukuk onasyonlarının hiçbir tanesi olmadan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elimden alındı. Ve alan kişi de TFF ne derse desin, Türkiye Futbol Federasyonu kendisi. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bizzat bu kararı verdi. Şimdi burada şöyle de ilginç bir şey var. Sanabı ee, Açı bu kararı TFF verdiği için takdim kuruluna götürdü. Takdim kurulu da dedi ki ya TFF bu kararı verdi, de Mulsat'ı mevzuat uymak zorundadır. Uyafa'nın kararı üzerine oluyor. Peki Uyafa'nın yayınlanmış bu konuda bir kararı var mı? Hayır yok. Uyafa'nın verdiği karar TFF kararından sonra karar sebebiyle Trabzonspor'un şampiyonlar ligine alınması yönünde bir karar. Yani, yani ne yapıyor Uyafa? Diyor ki e, bir örnekle izah edelim. Cahit sana bir radyo programı yapacağız diyoruz. Seninle sözleşmeyi imzalıyoruz. Hı hı. Sen radyo programı yapacaksın. Ben son anda senin sözleşmeni iptal ediyorum. Yerine birini koyuyorum. UEFA'nın yaptığı bu yerine birini koyma kadar. Ama iptal kararı veren değil. E değilse senin sözleşmeni iptal eden Türkiye Futbol Federasyonu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki ben onun UEFA baskısıyla aldım. Bana bunu diyor çünkü kamuoyuna bunu açıklayabilme şansı yok. UEFA'nın gönderdiği mektup açık ilk günden beri de var. Kobaz'da da yazdık. Evet. Açık, bağlayıcı evet. bir hüküm yok. Diyor ki mektupta, Kardeşim eğer Fenerbahçe'likten kendi çekilir, eğer çekilmez Sen çekebilirsin, eğer sen de çekmez gönderirsen ve ortaya böyle bir şekil olayı çıkarsa ben de kendi yönetmeliklerimde belirtilen kurallara uygularım. Evet. Şimdi bu zaten yönetmeliklerde geçen bir ifade. Burada şunu demiyor ki yafa sen gönderirsen ben gönderdiğin an hem sana tek ilk sene ceza veririm, bir kere bu yalan zaten. Evet. Türk kulüplerin şampiyonluk için adımlarını men ederim, bu da yalan. böyle bir şey yok. Fenerbahçe'ye de cezai, öyle bir şey demiyorum. Evet. E, ama bu konuda bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğinin de temel sebebi. Hatta şöyle bir şey de e, diyor. Şey Özür dilerim. Hatta şöyle bir şey de var. E, kendi savunması dün Fenerbahçe avukatı bunu e, izah etti. E, UEFA Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu ders veriyor. Diyor ki, yani benim sana söylediğim her hükmü sen uygulamak zorunda değilsin. Yani kural dışı bir şey yapmadığını düşünüyorsan, ortada yanlış giden bir, bir şey yapmadığını düşünüyorsan, sen benim her tavsiyemi emir kabul etmek zorunda değilsin. Çünkü sen özerk ve bağımsız bir federasyonsun. Ben senin alacağın kararlara göre hareket edeceğim diye. Zaten aslında bunu da açıklamış durumda kendi savunmasında UEFA bu söylediğin ek olarak. Zaten böyle bir şey var. Tavsiye, tavsiye farklı bir şey, emir farklı bir şey. Ben, şimdi, şimdi, şimdi yapısı topu de UEFA'nın bir parçası. Hı hı. ama Uyafa'nın emirlerine uymak zorunda kurallanmak zorunda ama tavsiyelerine değil tavsiyeleri belirli durumlar karşısında nasıl bir davranış göstereceğini nasıl bir davranış ortaya koyacağını gösteren yol haritaları aynen. eğer bu harita aynen. gideceğin aynen. yöne uymuyorsa o haritayı kullanmayacaksın kardeş aynen öyle Şimdi buradan şuraya bir e, link atmak istiyorum aslında bakarsan sürecin biraz gerisinden itibaren başlayan bir e, sorun var ortada o da şu masumiyet karinesi denilen şeyin artık böyle gerçekten İçinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Yani herkes istediği gibi kullanabiliyor. Yani ben hakikaten, yani senin bu hukukçu bilgine de güvenerek e, fikrini çok merak ediyorum. Masumiyet karinesine saygılı olmak nedir? Neden önemlidir? Neden gereklidir? Hukuken yani nasıl bir anlam taşıyor? Yargılama sürecinde nasıl bir şey ifade ediyor? E şimdi şöyle bak çok basit bir şey. Masumiyet karinesi dün e, bulunmaz. Bundan bir sene önce de birden İstanbul'da yolda yürürken, Orta orada güzel bir kız görür, kızı görür de vurulur gibi de vurulmuş değil. Masumiyet kalitesi yaklaşık 7000 senek tarihi olan bir hukuk nosyunu. Ne diyor? Herkes suçu ispatlarına kadar masumdur. Şimdi insanlık bunun aksini de denedi. Denemedi değil. İnsanlar, insanlık etnik sebeple, dini sebeple, siyasi sebeple bir takım insanların suçlu olduğu varsayımı üzerinden de hareket etti. Böyle yapan devletler de var. İşte Nazi Devleti var 3. ay, Faşist İtalya var şey zamanında, McCarthy e, komisyonu zamanında, Amerika'da bile bunun aksine uygulamaları biz gördük. Ama bundan ne sonuç elde etti insanlık? Şu, şu sonuç elde etti. Masumiyet kalinesi yoksa güçlü güçsüz eder. Çünkü güç sahibi olan, yargı gücüne sahip olan gider seni kolundan tutar, belki bana suçsuzluğunu ispatla. Şimdi sen bir başına bir birey olarak, bir başına bir vatandaş olarak koca devlet erkine karşı suçsuzluğunu nasıl ispatlarsın? Evet. Şimdi bu çok zormuş. Evet. Ad, adil yargı olması lazım bunun için işte senin delilleri toplayabilmen lazım. Ben ilk önce insanları sana peşin hükümüne bakmaması lazım. Şimdi su, masum et temelde bu özgürlüğün sağdığı. Peki hadi bir daha. Kardeşim sen, sen mahkeme tarafından karar verilene kadar masum bir insansın. Bu ne demek? Sen mahkeme kararı olmadan ceza çekemez. Yani Kardeşim ben sana tecavüzcü diye şimdi iftira atabilirim. Ama sen toplum içerisinde tecavüzcü bir tecavüzlüsü işlemiş insan gibi yaşamak zorunda kalıyorsan burada masumiyet karinesi artık terse dönmüş demektir. Evet. Senin toplumun fark etmesi gereken, sizin fark etmesi gereken şey şu. Çünkü evimizin sorunu. Ahlaken herkes iddiasını ispatla sorumludur. Hükümlü, yükümlülük budur. Bir insan bir şey iddia ediyorsa o iddiayı ispatlamak zorundayız. Yani aklınında gelin, yüzden... aklın gelin demek bir e, adalet e, getirme şekli olamaz. Ya, bir samimi inceye de söylüyorum. gelin demek Hamur abi zamanı için bile gerici bir ifade. Aklınında gelin ancak Neolitik dönemde daha tarım toplumundan yeni çıkmışken işte o dönemde uygulanabilecek bir hikayedir. Aklın, nasıl aklınında gelin? Şimdi, peki Ati, peki. Hadi, ee... peki, peki. Sen bir kere sen neyle suçlandığını bilmeyen bir insan kendisini nasıl savunabilirsin? Neyle suçlandığını bilmiyor. Delilleri görmüyor. Delillerin sıhhatini görmüyor. Şimdi Tayfur'a diyorlar ki şike yaptın. Ya kardeşim tamam. Hadi Tayfur aklansın. Nasıl aklanacak? Adamı tutuklamışsın. Delillerde toplama şansı var mı? Yok. Adam içeride metrişte yatıyor. Delilleri görebilme şansı var mı? Yok. Adam içeride imkanlar belli. Hapishane odasında. Neye yazacağı bile belli değil. kalem bile kullanamıyor. Şimdi böyle bir insan diyorsun ki aklanda gel. Karşı tarafta suçu yapan adam ne? Savcı elinde emniyet teşkilatı var şu var bu var. Eşit koşullarda değil. Nasıl aklansın bu çocuk? Hadi aklandı. Nitekim aklandığı da oldu. Mesela Korca'nın ablasının olmadığı ve Korca'nın ablasına bir araba hediye bir ortaya çıktı. Ama Korca'nın hapiste hala artık kaldı. Şimdi bununla ilgili ne yapacağız? Korca'nın oturup aylar orada olması karşısında nasıl bir aklanında gelin söylemini geliştireceğiz. Daha net soruyorum. Berna ile Terap, bu evet. çocuklar parasız eğitimli, pankar taştılar. Terör örgütü üyesi olmakla yargılandılar. İddia bu. Evet. Çocuk 19 ay hapis kaldı. Nasıl aklanacak? 19 ay sonunda tahliye edildi. Şimdi çocuğun yine 19 ayını çaldık. Şimdi aklanında gelincelere göre Berna artık terör örgütü üyesi değil mi? 19 ay önce de değildi. Ama 19 oyunu çaldılar. Bu mantık buraya götürür. Evet. Bu mantık tehlikeli bir mantıktır. Ama bu mantığa sarılmanın da rasyonel bir sebebi var. Diyorlar ki temelde bir Sener aynı görüldü, aynı fotoğraf kalitesi içerisinde olmak istemiyorum. Fanatik bir taraftar grubu için bu konum doğrudur. Ama bu insanlığın bütün tecrübesine bakarsanız olabilecek en aptalca, en yanlış tutumdur. Tekrar söylüyorum. Ben şimdi Alem Markaryan'a Tecavüzcü diyebilirim, hırsız diyebilirim, katil diye suçlayabilirim. Evet. Alem Merkaryan kalem olmadığını, tecavüz olmadığını bana ispatlamak zorunda mı ya? Aklanıp gelsin mi şimdi? Bu kadar aptalca bir düşünce olabilir mi? Ve bunu Türkiye'ye sanki Sol Söylemin ulaştığı son mertebe gibi e, e, yansıttılar. Özellikle bu medya. Çünkü medya ve, ve, için ve, ve şu il, dönemde... Il, il, i̇lginç bir şekilde... Bu medya şu dönemde aklının da gelin işlerine geliyor. Çünkü ne? Aklanında gelin, uysal koyun modeli kimsenin tepkisini çekmiyor. Aklanında gelin söylemiyle hiçbir şeyle kavga etmek zorunda kalmıyorlar. Yani Ahmet Şık'ın uğradığı haksızlıkla da kavga etmek zorunda kalmıyorlar. Balbay'ın uğradığı haksızlıkla da kavga etmek zorunda kalmıyorlar. Tayfur'un uğradığı haksızlıkla da kavga etmek zorunda kalmıyorlar. Ve bu bütün politik hayatı benimsedi. Şimdi bakın bunu yazıyorlar entelektüeller, işte gazeteciler yazarlar. Ne diyorlar? Gerçekliği bugün artık savcı iddianamedir belirler duruma geldi. Bu kadar tehlikeli bir şey olabilir mi? Adı üstünde bir iddianameye bir gerçeklik affediyoruz zaten. Gerçeklik savcı iddianamesiyle belirlenme Gerçeklik mahkeme kararıyla da belirleniyor. Şimdi bunun da örnekleri var. Thomas More davası İngiltere'de, Bruno İtalya'da yakıldı, suçta bulundu. Evet. Gerçek ve haklı olan bu muydu pek? Bu insanı yakmamız mı? İnsanlar, sivil vatandaşlar devletten ayrı olarak düşünebilirler. Böyle bir hürriyeti olduğu için sivil vatandaşlar zaten. Nedenidir. Evet. Ve bağımsız düşünebilme evet. hürriyetiyle de bağımsız değer yargılarını koyabilirler. Bunu da ahlaki zeminde yapabilirler. Bir şeyin doğru olup olmadığını savcıya karar veremez. Devlet karar veremez. Herhangi bir meclis, herhangi bir parlamento dünya dönmüyor diye karar alsa dünya dönmekten vazgeçecek değil. Gerçek değişecek değil. Biz kendimiz sivil insanlar olarak açık bir toplumda bunun tartışmasını yaparız. Ve toplumsal olarak doğru eğer bir şey doğruysa mutlaka da topluma şahit oluruz. Şimdi bu aklarında gelin söylemi ama neye yaradı? Pasif bir şekilde kalmaya yaradı. Siyasal bir konum almadan, duruş göstermeden duruş sergide yaradı? Kimseye de çatışmamaya yaradı. Ne hükümetle, ne yargı mekanizmine, ne Türkiye'deki olumsuzluklarla. Ve sanki de konu hakkında bir ee, tutum almış gibi davranmaları, daha daha doğrusu kendileriyle uyumlu bir tutum, ee, Fenerbahçe ile aynı fotoğraf karesine girmeyecek bir tutum alması lazım. Ama ne oldu? Şimdi bugün Cihan Kırmızıgür davası hakkında, mesela bir poşet attığı için işte 20 aydan fazladır çocuk tutuklu, terör örgütü üyesi olmakla tutuşunuyor. Bugün Beşiktaş taraflarda, Galatasaray taraflarda Cihan Kırmızıgür hakkında ki kendisi Galatasaray Üniversitesi Hükümsüzlüğü öğrenci tutum alamıyor, bir, bir duruş sergileyemiyor böyle bir durumla insanın kendi bacağına zincir taktığını görünce bizim de isyan ortaya çıkıyor. Yani neye isyan ediyorsun Şuna isyan ediyor. İnsanların bilerek kendilerini körleştirmelerini, insanlar bilerek gözlerini kapatıyorlar. Çünkü bunlar netameli konular, bunlar tehlikeli konular, bunlar bedel ödeyebilecek konular. Insanlar, i̇nsanlar kaçıyorlar. Medya için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Medya şu gerçeklik üzerinden bakmıyorum. Bugün aylardır medyada maaşlarını alamayan medya metutları var. Medya emekçileri. Bugün iki dudak arasında Hasan Cemal gibi bir gazeteci Aydın Doğan'ın evinden çıktı. Başka bir grubun elinde satıldı. Mal gibi. Maalesef. Bugün medyada e, maalesef ama gerçeklik bu. Bugün medyada dünyada en, gerçek, fazla, gerçek. E, dünyada en fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de bugün. Çin'de değil. 1 milyar, 100 milyon nüfusu Çin'de. Türkiye'den daha sustuktu gazeteciler ve totaliterçim. E şimdi kendi haklarını, kendi özgürlüğünü, kendi emeğiyle ilgili, kendi yaşamıyla ilgili bizzat kendisiyle ilgili haklara bile sahip çıkamıyor. Bunları bile konuşamayan bir medya bir başkasının hakkını savunabilir mi? Bizim medyamız aciz bir medyadır. Bu bunu, bunu gerçek söylemek lazım. Guardian gazetesi İngiltere'de işte. Bu Mördak'la ilgili olay ortaya çıktığı zaman dinleme şeyi biliyorsun sen de. Bangır bangır yazabilir. Niye? Özgürlük var elinde. Güç var. Kendi sorunlarıyla da ilgili. Amerika'da New York Times, Washington Post bunları yazabiliyor. International Heritage Tribune bunları yazabiliyor. Niye bizim medyamız yazamıyor? Baksana söyleyeyim. 28 Şubat'ta hangi sebeple 28 Şubat'a destek verdilerse bugün yaşanan adaletsizliklere de aynı sebeple destek veriyorlar. Medyamız medya değil. Medyamız zincirlenmiş bir köle. Kendi hakkını bile savunamayacak durumda olan bir köle. Medyadan gerçekliği, hayatı, kamuya dair düşüncelerimizi oluşturacak herhangi bir bilgiyi alamamız. Medyaya suçlanacak bir tarafı yok. Onlar bağlı durumda var. Medya mensuplarını suçlayacak bir şey. Elinden insan bağlı bir insanı nasıl suçlayamazsa, bu onları da suçlayamaz. Ama bunlara güvenerek, bu insanlardan aldığı verilerle, konum elde eden siviller işte onlar suçlu çünkü sessizlikleriyle bu zulmü büyütüyorlar bu, bu da çok önemli yani. esas bu zulmün bu hale gelmesinin sebebi de bu ve yani, çok daha acaydı başka ya. insanların acı çekmesinden Hı -hı. karşıda gördüğünüz öteki gördüğünüz e, tam tabiri bu gadri vuramasından bir haksızlığa vuramasından dev kalan sosyopat insanlarla birlikte yaşıyor Şimdi bizim hepimizin aklımızı başımıza devşirip şu kararı vermemiz lazım. Bu ülke hepimizin. içinde hepimiz yaşayız. Bu ülkenin sorunları da hepimizin sorunu. Bak Van'daki deprem de bizim sorunumuz. Ee, şike soruşturmasında Korca'nın uğradığı haksızlık da bizim meselemiz. Berna da bizim meselemiz. Şimdi biz bu meseleleri çözecek miyiz? Biz daha iyi hepimizin daha özür yaşayacağı bir ülke yaratacak mıydı yaratmayacak mıyız? Ha Birileri yaratmayalım diyorlar kısa vadeli düşünerek. Ama onlara rağmen de bizim bu inisiyatifi almamız lazım. Çünkü nihayetinde bugün başkasının uğradığı mezalimi, başkasının uğradığı zulme bizim de uğramayacağımızın garantisi yok. Kimse kimseye bu konuda senet vermiyor. Sen bu konuda haksızlığa uğramazsın. Haksızlığa uğramak istemiyorlarsa bugün başkalarının uğradığı haksızlığa ses çıkarmak zorunda Yani zulme sessiz kalan değilsiz şeytandır mı demek istiyorsun özetle? Fakat şimdi dediğim noktası şöyle bir toplumsal hisleriden kaynaklanıyor. Şimdi biz e, poşetler üzerinden tüketim muamilleri alıyoruz. Atıyorum panço alıyoruz. Pançonun poşeti güzel. Fakat pançonun poşetinde reklamında belirttiği unsur üründe var mı? Şimdi buna bakacağız. Ne yazık ki bugün e, bu tipte gıda muamilleri ya da işte e, giysiler bu tipte tüketim muamilleri değil. Hukukun, adalet duygusunun, işte e, zamanı bağlı olarak değişmeyen bir takım erdemleri, doğruluk, dürüstlük, hakikate saygı, hakka saygı vesaire gibi erdemler de bu tip poşetlere getiriliyor ve buradan tüketmemiz bekleniyor. Şimdi kimsenin de oturup da mamülü inceleyecek vakti yok. Gün içerisinde hepimiz bir bilgi bombardımanına duruyoruz. Ve orada bize eklenen bir tane slogan, iki kelimelik, üç kelimelik bir slogan. Mesela tarihimizle yüzleşmek. Hı. Son çıkan ürüne bakmamızı da engez alıyoruz. Satın alıyoruz hemen. Satın alıyoruz ama ne bedel ödüyoruz? Cebimizden para çıkmayınca bedel ödemediğimizi zannediyoruz. Böyle bir aptallık var. Halbuki bir bedel ödüyorsun. Yaşam kalitenle bu bedeli ödüyoruz. Hayat standartını ne ödüyoruz? Mesela sana bu poşeti satana da aynı zamanda Van'da da kışın ortasında insanlara yazlık çadır gönderiyor. Bak 36 gün geçmiş 36 günde 1 milyon kişilik şehirde şu an 100 bin kişi şehir nüfusu içerisinde var. 83 bin kişi hala çadıra sahip değil. 18 bin kişinin kaldığı çadırlarda 18 bin 17 bin kişinin kaldığı çadırlarda. Tıpkı birliği raporuna göre hijyen koşulları yerinde, değil, sağlık koşulları yerinde değil. Şimdi bir sürriyet gazetesi manşette. Atıyorum sabah gazetesi, vatan gazetesi, ana haberde internetteki o flaşlı şeyde bölümde. Bunu görmediğimiz için oradaki insanlar bu acıları çekmiyorlar mı? Hayır çekmeye devam ediyorum. Biz şimdi her şey yolundaymış gibi davranacağız. ama öyle davranmıyor. Soruşturmalarda da böyle. Hepsinin oturup da o iddianameleri inceleyecek vakti yok. Ee, o gerek o da TV davasında. Gerek işte bu tutuklu üniversite öğrencisiyle ilgili. Gerek parliyoz davası, gerek birçok başka da var. Durumun gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz ki. E, kim biliyor ya? Yani? Adalet Bakanı kendisi bile bilmiyor muhtemelen. Ama burada bir haksızlık varsa, ki haksızlıklar var, bu haksızlığa hala çeken, gerçek yaşayan insanlar var. Şimdi bizim şuna bakmamız lazım. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Birileri gerçekten haksızlığa uğrasın mı uğramasın mı? Bak burası artık siyasal bir konu mu bu? Birileri diyorlar ki evet ne yapalım? Onnet yapılırken yumurta kırılır. Şimdi ben buna ilgili güzel bir anekdot var yani. Sovyetler bildiğine gitmiş George Orwell. Ee, işte durumları görmüş falan. George Ove bilir. Yanlış hatırlayıp doğru olabilirsin. Ama hatırladım orada. Ona demişler ki yani şikayet etmiş oradaki durumlardan. Ona demişler ki Sovyet etkililer ne yapalım yani yumurta kırmadan omlet yapılmıyor. Bunun üzerine verilen cevap çok güzel. Omleti, kırılan yumurtaları görüyorum da omlet nerede diye soruyorum. <gülüyor> Şimdi 10 senedir bu ülkede kırılan yumurtaları görüyoruz. Omlet nerede? Omlet yok. Güzel. Bizim şu karara varmamız lazım. Hep birlikte. Yani biz bu ülkede nasıl yaşamak istiyoruz? Kardeşim bu ülkede adalet olsun mu olmasın mı? Adalet olacaksa şöyle denebilirim ya. Bize adalet olsun da onlara olmaz. Buna adalet denmez lazım. Bu yani. ülkede özgürlük olacak mı? Kardeşim bana özgürlük olsun da onu, bu, bu özgürlük değil. Bu ülkede eşitlik olacak mı olmayacak mı? Ya ben eşit olayım da kendi muadillerimle. Onlar onun öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir algı da yok. Şimdi biz bu çifte standartları yaşamış, bu çiftte standartların da acısını çekmiş, buna rağmen ders almayı becerememiş, aldığı tek ders gücü elinde tutanın her türlü haksızlığı yapabileceği olan insanlar olacaksa, kurduğumuz cehennemde hep beraber yaşarız. Yaşıyoruz ve bunun da bedelini öderiz. Bunun bedenini belki günlük hayatımızda görmeyiz. Ama ne zaman görürüz? Adamın teki dolma bahçede, elinde tüfekte, üstünde pişek varken yürüyerek Topkapı Sarayı'na kadar gider. <gülüyor> bir Allah sen nereye gidiyorsun diye sorma. Ama hamile bir kadın, hamile bir kadın bir toplantı ve gösteri hakkını kullanmak için sokağa çıktığında midesine kostalı yer. Ve biz bu fotoğrafı görmek zorunda kalan insanlar. Şimdi Muharrem ayındayım. İşte kutsal Aleviler kutsal uğraşlarını tutuyorlar. Aşure gününe de az kaldı. Hazreti Hüseyin'den güzel bir sözü var. Diyor ki zalimlerle bir arada yaşamak zulmün ta kendisidir. Evet. Biz bugün bu zulme uğrayan insanlarız. Çünkü zalimlerle birlikte yaşıyoruz. E, o zalimlerle bir arada yaşamış yaşamış ama buna dur demiş insanlar da var. Avrupa tarihi bunun üzerine Başka birçok ülkemde tarihimde var. Ee, biz de bu tarihi deneyimi artık sahip olmak zorundayız. Çünkü iş gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor yani. yani eğer hiç... benim 19 pardon benim 19 yaşındaki kardeşimi 19 ay tuttu tutuyorlarsa, bak bu konuda özellikle çok hastasın. Çünkü insanlar sadece isim üzerinden düşünüyorlar. Bir kardeşim. O kızın bir de babası var. Şimdi babasını gördük. Evet. Babası Kıbrıs'ta sabahları tarlada çalışan, akşamda bekçilik yapan bir adam. Bu şekilde çocuğunu okutuyor. Bu şekilde çocuğunu okutuyor, dur. Şimdi çocuğunu okuldan attılar. Bu adamın verdiği yıllarca süren emeğin bedelini bu yükü ödeyebilecek mi? Şimdi bir takım insanlar diyorlar ki her şeyin bir hesabı var. Bir yerde bir hesabı verecek. Şimdi bu hesabını hazırlan ben bunu merak ediyorum. Diğerleri için de söyledim. Böyle kutsal, ulvi, dünyadan sonra bu tip şeylere inanmayanları için de söyledim. Sen bu insanın 70 senelik hayatından bu yıllarca yaptığı emeği çal, bunu geri verebilecek bir güç var mı dünyada? Bunu tazmin edebilecek bir güç var mı? Bu haksızlık burada yaşıyor. Bunu bu saatten sonra yapılabilecek tek şey başkaları bu haksızlığa uğramasın diye mücadele etmiş. 500 tane öğrenci bugün tutuklu. 500 öğrenci terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla hali hazırda tutuklu durumdalar. Haklarında da mahkeme kararı yok. Yargılama devam ediyor. Bu 500 öğrenciden bir tanesinde bile silah çıkmamış. Bu ayıp yeter. Ve sanırım da Çete reisi de bir dönemin cinayet çetesi reisi de tutuksuz yargılanmaya devam etti. Hüküm giymesine rağmen galiba hala dışarılarda. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. Mehmet Ağar. Evet, Bert Mehmet Ağar ya Bu da başlı başına bir gündem konusu gerçekten buradaki hukuksuzluk. Ate çok teşekkür ediyorum. Gerçekten seni dinlemek büyük bir keyif. E, sabaha kadar dinleyebilirim Mevcut. gibi geliyor. E, Anlattıkları çok, çok önemliydi, e, çok doyurucuydu. E, bunları sık sık yapalım istiyorum. Yani, bir her... bir <gülüyor> ee, biraz daha teknolojimizi de geliştirerek, biraz daha bu konudaki de, de tecrübemizi de geliştirerek daha iyisini yapacağımızı, düşünüyor, yapacağımızı düşünüyorum. Ama zaten sohbet harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee... ederim. Bir müziğe bağlayacaksın herhalde bu işi. <gülüyor> ne dinlemek istersin? Arkasına atayım hemen. <gülüyor> ee, bilmiyorum. Biraz Yani çok kötü konulardan bahsettik. Ee, neşelendirici bir şey de bitirelim Madem Pink Martini'den ee, mesela liliyi çalalım geçsin gitsin tamamdır film party'inde çalıyorum arkasına herkese de iyi akşamlar diliyorum halde gidişatı konuştuk halde gidişatı konuştuk umarım daha sık yapabiliriz bunu ee, umarım dinleyenler de keyif almıştır görüşmek üzere twinkle in her eye. He said she was meant for me. But when he turned around, he lost what he found. Oh, where can his Lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Some are in his pocket, some are in a locket He couldn't bring himself to waste them Ever since she's gone, some days he can't go on She ruined him for another Pressed up against the glass, he prays that she will pass Now he's living with his mother